Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın üstünü zehirlikte ve pek çok e, ile birlikte bir müddet yaşadık. Belki böylece kalplerimizi diriltir ve hayat yolumuzda onun üzerinde gideriz. Evlerimizde babalığın şefkatini, anneliğin merhametini, küçük kalplerin sevinç duymasına ihtiyaçları bulunan küçüklerle, yavrularla çiçekler açar. Böylelikle küçük çocuk duygularıyla, ahlakıyla, dostları bir şekilde yetişir ve yiğit bir şekilde ümmetin önüne geçer. Tahammülkallık, yumuşaklık ve sabır. Zorbalık, zorla ve mecbur bırakaya hak, hakların gasp edilmesi zalimlerin, ve zulümlerin niteliklerindendir. Peygamberimiz ise Salat ve Selamın en üstün ona, hak sahibi olan herkes için hakkını elde edinceye ve alıncaya kadar adaletle desteklenenin temellerini atmış, Allah'ın ona bahşetmiş olduğu hayri ve hayır yolunda gerek yemiyi ve yasakları koymayı yönlendirmiş ve uygulamaya koymuştur. Biz de şu saatlerde onun evindeyken herhangi bir haksızlığa uğramaktan, zorbalıktan saldırı ve malımızın Talan edilmesinden korkmuyoruz. Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam asla bir şeyi eliyle vurmuş değildir. Ne bir kadını ne bir hizmetçiyi Allah yoluna cihad etmesi ahali dışında dövmemiştir. Ona herhangi bir haksızlık yapılmışsa bu haksızlığı yapandan intikam almamıştır. Ancak Yüce Allah'ın haram kıldıklarının herhangi bir şey çiğnenecek olsa Yüce Allah için intikam alırdı. Enes radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüyorduk. Üzerine kenarları oldukça kaba, necran dokuması bir elbise vardı. Edevi bir Arap yetişti ve elbisesinden şiddetlice kendisine doğru çekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin omzuna baktım. Elbisesinin kenarı şiddetlice çıkmesinden dolayı boynunda iz bırakmıştı. Bu bedevi sonra şundan söyledi. Ey Muhammed yanındaki Allah'ın malından bana bir şeyler verilmesini emret. Peygamber ona baktı güldü ona da ona belli bir şey verilmesini emretti. Buhari ve Müslim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Huneyn gazvesinde geri döndüğünde Bedevi Araplar peşine takılıp ondan bir şeyler istemeye koyuldular. Nihayet bir ağacın yanında ona yetişecek. Devesi üzerinde olduğu halde ridası üzerinden düştü. O bana ridamı geri veriniz. Benim cimrilik yapacağımdan mı korkuyorsun diye buyurdu. Sonra şöyle buyurdu. <gülüyor> Allah'a yemin ederim. Eğer şu yerdeki otlar sayısınca develerim olsaydı onlara dahi aranızda pay ederdim. Sonra benim cimini gittiğimi korkaklık gösterdiğimi, yalan söylediğimi asla göremezdiniz. Eğitimin en göz kamaştırıcı, öğretimin en güzel tablolarından birisi de bütün işlediği yumuşak davranmak, maslahatlara bilmek, kötülükleri bertara edebilmektir. Ashab-ı kiram hata eden birisini gördüler, bundan ötürü gayrete geldiler. Çabıcak tepki göstermeye koyuldular. Bunda da haklıydılar. Fakat o kal ve yumuşak Resulallah aleyhissalatu vesselam, bu işi yapanın bilgisizliği ve bundan doğacak zarardan ötürü istekli, istediklerini yapmalarına engel oldu. Böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığının daha uygun olduğu ortaya çıktı. Cendel'den çiçek tebrik ediyoruz. Maşallah. Allah razı olsun sizlerden. Ali kardeşimize. Aleykümselam Cendel hoş geldin. <gülüyor> Cendel X kim? Cendel X. <gülüyor> ha. E hem rayi hem sibi şey var. İki tanenin nasıl oluyor? Ha. Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki Bedevi bir Arab mescidde küçük abdestini bozdu. Oradakiler üzerine atılmak üzere yerlerinden kalktılar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. "Bırakın onu. Küçük abdest üzerine bir kova ya da büyükçe bir kova su dökün. Sizde kolaylaştırıcı kimseler olarak gönderildiğiniz, zulüm çıkartanlar olarak değil." Buhari. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın de davet işinde gösterdiği sabır, ona uymayı, yolunda yürümeyi, nefsi maksatlarla intikam almamayı gerektirir. Aişe radıyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Senin için Uhud'dan daha ağır bir gün oldu mu? <gülüyor> Resulallah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Senin kavminden çok şeyler çektim. Bunlardan çektiğim en büyük sıkıntı ise Taif'te yaptıklarıdır. Ben kendimi i̇bn Abdullah Yail bin Abdi Külala himaye için ağz ettim. Benim istediğimi kabul etmedi. Kedeli bir şekilde gerisin geri döndüm. Kendime geldiğimde Karnussela Alip denilen yere geldim. Başımı kaldırdım. Beni gölgelendiren bir bulut ile karşılaştım. Buluta baktım. Orada Cebrail'i görüyordum. Bana şöyle seslendi. Yüce Allah Kaminin sana söylediklerini ne şekilde cevap verdiklerini duymuştur. Sana haklarında dilediğini emretmem, emretmen üzere dağlarla görevli meleği gönderdi. Dağların meleği bana seslenim selam verendi. Sonra dedi ki, Ya Muhammed Muhakkak Allah kavminin sana söylediklerinin sözü duymuştu. Ben dağlarla yürevlü meleğim. Rabbim ben sana dileğini üzere gönderdi. Eğer istersem Mekke'nin kitabındaki dağları onların üzerine yıkarım. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Hayır, ben Allah'ın onların sülplerinden Allah'a hiçbir şey yoksa koşmaksızın ibadet edecek kimseleri çıkartacağını ümit ediyorum. Buhari ve Müslim. Bugün bazı kimseler davet yolunda acele sonuç almak istemekte. Çabucak mahsur toplamayı ümit etmektedir. Nefsiz sah sahiplerle intikam almak daveti ve davetteki ihlası yaralamıştır. Bazı davetlerin başarısız olması bundandır. Bu hususun davetçiler arasında yaygınlık kazandığındandır. Nerede sabır, nerede tahammül. <gülüyor> Seneler son uzun bir sabır ve uzunca bir cihat döneminden sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın umudu gerçekleştiği. Toprağa basanların en hayırlısıyla nasıl boyu ölçüsebilir? Her bir kol onun yüksekliğini ölçmekte kusurlu kalır. Onun yanında şerefli her kimsenin şerefinden söz etmeye değmez. Her iki şehrin büyüğü de ona nispetle değersizdir. İbni Mesut radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı. Peygamberlerden bir Peygamber Allah'ın salatı ve selamı üzerine olsun anlatırken gözlerimin önünde görüyor gibiyim. Kavmi o Resul'e bir darbe indirmiş, yaralayıp kanını akıtmış, o ise yüzüne akan kanları silerken Allah'ın kavmine mağfiret buyur. Çünkü onlar bilmiyorlar diyordu Buhari ve Müslim. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabıyla birlikte bir cenazede bulunuyorken Zeyd bin adındaki bir Yahudi gelip ondan bir alacağını istedi. Resulullah gömleğinin ve ridasının yakasını tuttu, kabe bir şekilde ona baktı. Ey Muhammed dedi, hakkımı ödemeyecek misin? Aynı sözler de söyledi. Ömer bin el-Hattab, radıyallahu anh öfkelendi, gözleri yörüngesindeki dönem bir yıldız gibi dönerek ona baktı. Ve Ey Allah'ın düşmanı dedi, duyduğum şu sözleri senin mi? Resulullah'a söyledim, bu gördüklerini ona yapıyorsun. Onu hak ile göndereni yemin olsun ki onu kınayacağından çekinmemiş olsaydım şu kılıcımla kafanı vururdum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise Ömer'e sükunetle vakarıyla bakıyordu. Sonra şöyle dedi, ey Ömer benim de onunla şu yaptığından başka bir şeye ihtiyacımız vardı. Sen bana borcumu güzelce ödememi söylemeliydin. Buna da borcunu güzel bir şekilde istemesini emretmeliydin. Ya Ömer bunu al git ve ona hakkını ver. Ayrıca ona 20 saat da fazladan ver. Yahudi Zeyh anlatıyor. Ömer'in kendisine fazlanan yımsahıma verdiğini, bence bu fazlalık da ne ey Ömer dedi, dedim Ömer. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana senin bu kötü davranışın yöne hakkından fazlasını vermem emretti. Zeyd beni tanıyor musun ey Ömer dedi, Ömer hayır sen kimsin diyorsun adam ben Zeyd bin dedi. Ömer o, o haham olan mı dedi, ben evet o haham olan dedim. Ömer peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yaptıklarının yapmaya ve o sözü söylemeye seni iten neydi dedi. Seyyid dedi ki ey Ömer Resulullah alametlerinin hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne bakınca ikisi dışında gördüm. O ikisini onu da deneme, denememiştim. Acaba tahammülkarlığı cahilce davranışlarını bastıracak ona karşı yapılan ağır ve cahilce davranışlar onun tahammülkarlığından başkasını mı arttıracaktı? Ben bunları da denedim artık seni şahit tutuyorum ey Ömer. Ben Rab olarak Allah'ı, dini olarak da İslam'ı, peygamber olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i beğenip seçtim. Seni şahit tutuyorum ki malımın yazısı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine sadak olsun. Bunun özdene Ömer radiyallahu şöyle dedi, ya ya da onların bir kısmı için olsun de. Çünkü sen hepsini kuşatamazsın, bunun zeyd, evet bir kısmına olsun dedi. Yahudi zeyh Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına dönerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed'en abduhu ve resulühü. Ona iman edip onu tasdik etti. Bizler peygamberimizin takındığı tavır bunun sonucunu bu hadisteki uzunca konuşmaya dikkatle tetkik edelim. Belki önderliğimiz, örneğimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uymak konusunda insanlara karşı savrulma olmak, Onları yumuşaklıkla ve tahammülkarlıkla davet etmek noktasında bir pay sahibi oluruz. İyilik yaptıkları takdirde onlara daha çok teşvik eder ve orlanda ümit tohumlarını yerleştirebiliriz. Ayşe radıyallahu anh dedi ki: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Medine'den Umre'ye başladım. Mekke'ye geldiğim vakit dedim ki: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Saçlarımı kıstattım, Umre'mi tamamladım, oruç açtım, oruç tuttum. Resulullah güzel yaptım." "Ey Ayşe" dedi beni ve beni ayıplamadı. Yemeği Sofralar, tencereler, buyruk sahiplerinin evlerinde toplum ile gelenler ile toplum arasında gider gelir. Bu ümmetin peygamberinin... Hanford'ta ya. İlk almışlar, hiç farkında değilim. Hmm. Düştüğüm ya. Ha, tamam. Ya, da doğru, doğru. Bu ümmetin peygamberin hmm? şey Ha şey yapmış? Hmm. Neden yok diyeyim ya? Hem davet etti, hem bırakmadı şimdi ya. Ses geldi şimdi, ses. ses. benim sesim var mı? Ses var ya, var var, ses geliyor. Gidiyor buradan, gidiyor gözüküyor, tamam. tamam. Ben konuşmadığım için öyle oldu. Evet, doğru. Konuşacağım şimdi hemen, tamam. Evet arkadaşlar, yemeği dedik. Bu ümmetin peygamberinin de emri altında ülkeler ve kullar vardı. Develer ona çeşitli erzak yüklemiş olarak gelir, altın ve gümüş onun önünde dolup taşardı. Tamam, teşekkür ederim Beytül Ses var mı şimdi? Ses varsa bir yaz Beytül Ses var mı orada? Ses var mı? Ses var mı Beytül Yüzey? var mı ses? Tamam. İnsipik, evet ondan insipiği anladı da. Evet. <gülüyor> ee, acaba onun yediği içtiği nasıldı? Krallar gibi mi yaşıyordu yoksa onlardan daha yüksek ve azametli mi? Yedikleri zengin ve varlıkla yemekleri gibi miydi? Yoksa daha da mükemmel ve eksiksiz miydi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yemeğinin azlığını, onun oldukça az ile yetindiğini görmekten sakın şaşırma. Enes Radiyallahu anh bize şunu anlatıyor. Resullerin yanında, yanında ne öğlen ne akşam yemeklerinde ekmek ve et bir arada bulunmuş değildir. Ancak yiyecek olanlar çok olup yiyeceğin az olduğu durumlar hariç. Yani o ancak çok istisnai hallerde doymuştur. Ya da o misafirlere geldiği vakit müstesna hiçbir zaman doymamıştır. Misafirlere gelince onların yabancılık çekmemesi ve günlerini hoşletmek zorundan ötürü karnını doyururdu. Ayşe radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Muhammed'in aile halkı Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar akar iki gün arpa ekmeğiyle karnını doyurmuş değillerdir müslüman. Bu rivayette şöyle denilmektedir. Muhammed'in ailesi Medine'ye geldiğinde Meri vefat edince kadar ardı arkasını üç gün da ekmeğiyle karınlarını doyurmuş değillerdi. Buhari ve Müslüman. Hatta o yüce Resulallah yiyecek bir şey bulamıyor. Karına bir lokma indirmeden aç uyuyordu. Allah'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve da hanımlarında hiçbir şey yemeden gecelerde aç uyuyordu. Akşam yemeği bulamazlardı. ekmekle çoğunlukla arpa ekmeği yedi. Bunun böyle olması yiyeceğin azlığı ya da nadir oluşundan değildi. Aksine elinin altında mallar dolup taşıyordu. Asıl develer koca koca yükleriyle onun yanına geliyordu. Fakat Yüce Allah peygamberi için en mükemmel ve en doğru olan hali seçmişti. Üppe bin el Haris radıyallahu anh dedi ki Resulallah sallallahu aleyhi ve bize bir iki namazını kıldırdı. Daha sonra çabucak kalkıp eve girdi. Sonra hemen çıktı. Ben ona bunun sebebini sordum ya da soruldu. Şöyle dedi: Evde zekat malından bir miktar altın bırakmıştım. Gece lehineğimde kalması hoşuma gitmedi. Onun için paylaştırı verdim Hayret verici cömertlik. Bence bağışlar ancak bu ümmetin Resulü'ne ve Resulünün yaptığı işlerdir. Enes radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman Olmak üzere ne isteniyse mutlaka ona vermiştir. Bir adam ona geldi, iki dağ arasındaki koyunları ona verdi. Kavmine geri dönüp şundan söyledi. Kamil Müslüman olunur. Muhammed fakirlikten korkmayan bir kimsenin verişi gibi veriyor. Müslüm. Bu baş ve cümetliğiyle birlikte bu ümmetin peygamberinin halini düşünelim. Enes radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar masa üzerinde yemek yemedi. Yine vefat edinceye kadar yufka, ekmek yemedi Buhari. Ayşe radiyallahu anh'dan bize naklettiğine göre Resulullah'ın yanına gelir ve ona yanında yiyecek bir şeyler var mı diye sordu. Ayşe hayır deyince o da o halde ben bugün oruçluyum derdi Müslim. Resulullah sallallahu vesselam'ın sabit olduğuna göre üzerlerinin bir iki ay geçerdi de onun da ev halkının da yemekleri sadece hurma ve sudan ibaret olurdu Bu hari ve Müslim. Yiyeceğin ile birlikte onun yüksek ahlakı ve İslami edebi Yüce Allah'ın nimetine şükretmesini sonra da bu nimeti hazırlayana teşekkür etmesini bir yanlışlık yaparsa onun azarlanmaması gerektiriyordu. Çünkü bu yemeği hazırlayan ya gayretini ortaya koymuş fakat doğru olanı olan yapmamış oluyordu. Bundan dolayı Peygamberimizin hiçbir yemeği ayıplamaz, yemek pişiren hiçbir kimseyi kınamaz, mevcut olanı geri çevirmez, olmayanı istemezdi. O bu ümmetin peygamberiydi. Onun derdi karnı ve yemeği değildi. Ebu Hureyre dedik. anh dedi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman bir yemeği ayıplamadı. Canı çektiyse olmayı yedi, hoşlanmadıysa bıraktı. Bu ve müşteri. Yiyeceğe, içeceğe kendisini kaptıran sevgili dostlarımız için de Şeyhülislam İbn-i şu sözlerini özetle zikretmek istiyorum. Yiyeceğe ve içeceğe gelince şüphesiz en hayli yol gösterici Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Yemek hususundaki ahlaki imkan dahilinde bulunan canı çekiyorsa yemek yemekdir olanı gelip çevirmiyor, olmayanın bulunmasını istemiyordu. Ekmek ve et hazır varsa yerdi meyve, ekmek ve et varsa onu da yerdi Sadece hurma, ya, sadece ekmek varsa onları yerdi İki çeşit yemek oldu mu da ben iki çeşit yemem demez, lezzeti ve tadı dolayısıyla da nefsimi terbiye edeceğim diye herhangi bir yemeği yememezlikten etmezdi. Hadiste şöyle denildiği sabittir. Ben oruçta tutarım yerim de, gece namazında kılarım uyurum da. Hanımlarımla evlenirim, et yerim. Benim sünnetimle yüz çeviren benden değildir. Yüce Allah da hoş ve temiz şeyleri yemeyi ve Allah'a şükretmeyi emretmiştir. Hoş ve temiz şeyleri haram kılan, haddi açmış bir kimse olur. Allah'a şükretmenin bir kimse ise Allah'ın hakkını zayi eden ve kusurlu hareket eden bir kimsedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izlediği yol, yolların en mutedili, en doğrusudur. Bu yoldan sapmak da iki şekilde olur. Bir takım kimseler aşırıya giderek, Farzlarını yerine getirmekten yüz çevirir, arzularının istediği her şeyi yapar. Bir diğer kesim ise hoş ve temiz şeylere haram kılar. Hüce Allah'ın teşkil buyurmadığı bir ruhbanlığı bile olarak ortaya koyarlar. İslam'da ise ruhbanlık yoktur. Helal olan her şey hoş ve temizdir. Hoş ve temiz olan her şey de helal demektir. Hüce Allah bize hoş ve temiz şeylere helal kılmış, pis ve müzgar şeylere haram kılmıştır. Fakat bir... Bir şeyin hoş ve temiz olması onun faydalı ve lezzetli olması itibarilidir. Yüce Allah ise bizden zarar veren her şeyi haram kılmış, bize faydası olan her şeyi mübah kılmıştır. İnsanlar yemek, yinmek, aç kalmak, tok kalmak hususlarındaki halleri farklı farklıdır. Bir kişinin bile hali çeşitli olmaktadır. Fakat amellerin en hayırlısı Allah'a daha çok itaat, sahibine daha çok faydalı olandır. Başkalarının şeref ve haysiyetlerini himaye etmek. Meclislerin en değerli ilim ve zikir meclisleridir. Ya Ademoğullar'ın en seçkini, bu ümmetin öğretmeni hadisiyle, öğretmiyle ve yönlendirmesiyle meclisin başında bulunuyorsa ne denir? O bulunduğu meclisin saflığının, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinin temizliğinin sonucu olarak hata edenin hatasını düzeliyor. bilgisi bilgisizse öğretiyor, gaflette olanı uyarıyor, meclisinde hayırdan başka hiçbir şey kabul etmiyor. Eğer konuşmakta olan birisine kulak verip dinliyorsa, Kıybet yapılmasını kabul etmez, laf götürüp getirmeye ya da herhangi bir iftiraya razı olmazdı. Bundan dolayı onun başkalarının şeref ve hâsiyetini koruyup savunduğunu görüyoruz. İhtban bin Malik radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmak istedi. Malik bin et nerede diye sordu. Bir adam o Allah'ın ve Resulünü sevmiyor, münafık bir kimsedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buydu. Hayır böyle yapmam. Onun Allah'ın rızasını ümin ederek La ilahe illallah dediğini görmüyor musun? Şüphesiz Allah kendi rızasına La ilahe illallah diyen kimse cehennem ateşini haram kılmıştır. Bu harbemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalancı şahitlikten ve başkalarının haklarını alıp başkalarına vermekten çokça sakınırdı. Bu Bekir radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi? Biz. Evet. Ey Allah'ın Resulüydü. Şöyle buyurdu. Allah'a ortak koşmak, anne babaya karşı gelmek, bu sırada yaşlanmışken oturdu ve şöyle, yaslanmışken oturdu ve şöyle devam etti. Dikkat edin, bir de yalan şahitlikte bulunmak. Bunu o kadar tekrarlayıp durdu ki, keşke sussa diye içimizden geçirdik. Bu hayrı Müminin müslüman. Müminlerin anlası Aişe radıyallahu anh'a hay olan sevgisine rağmen onun gıybet yapmasını tepkiyle karşılamıştır. O gıybet ne kadar büyük bir terfi olduğunu açıklamıştır. Aişe radıyallahu Teâlâ'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle şöyle olması yeterli. Kabilede mi onun kısa boylu olduğunu kastetmişti diye açıkladı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle burada. Sen öyle bir söz söyleyin ki eğer suyuna karşılayacak olsa onun her tarafını bozar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerinin namusunu, şeref ve hasiyetini koruyan kimselere müjde veren şöyle buyurmaktadır. Her kim kıymeti yapılan kardeşi şeref ve hasiyetini savunarak koruyacak olursa o kimseyi cehennem ateşinden azat etmek Allah'ın üzerine bir hak olur. Yüce Allah'ı çokça anmak. Bu ümmetin peygamberi olan ilk terbiyecinin ibadet ve kalbi sürekli Allah ile birlikte bulundurmak konusunda Hayret edilecek bir hali var. O yüzden Allah'ı zikretmeden, ona hamd edip şükretmeden, ondan mağfiretlemeden, ona dönmeden tek bir vakit dahi geçirmezdi. Onun geçmiş, gelecek bütün günahları bağışlamış olduğu çok şükreden bir kul, şükreden bir peygamber, hamd bir Resûl idi. Rabbini gereği gibi bilip tanımış, ona hamdetmiş, ona dua etmiş, ona yönelmiş, ona dönmüştü. Zamanın değerini bilmiş, ondan alabildiğine yararlanmaya gayret etmiş, Zamanın itaat ve ibadet ile imar etmeye çokça özen göstermiştir. Aşi radıyallahu anhadan şöyle dediği rivayet edilmişti Resulallah aleyhissalatü vesselam. Yüce Allah'ı bütün zamanlarında zikrederdi. Müslim. İbn-i Abbas radıyallahu anhadan şöyle dediği rivayet edilmişti Resulallah aleyhissalatü vesselamın. Aynı mecliste yüz defa Rabbim bana mağfiret duyur. Tevbemi kabul et. Çünkü şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin çok merhametsizlisin dediğini sayıyorduk Ebu Davud. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Resulallah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu kendine diyor, Allah'a yemin ederim ki, ben bir günde yetmiş defadan daha fazla Allah'tan mağfiret diler ve ona tövbe ederim buhari. halin. İbn-i Hureyre radıyallahu şöyle dedi: rivayet edilmiş bir hızla Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı meclis 800 defa, Rabbim bana mağfiret buyur, tövbelerimi kabul et. Çünkü muhakkak sen çokça tövbeler kabul edensin çok mayham dediği sayardı. Tirmidir. Müminlerin Annesi ve Meslemi Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanındayken çok, en çok yaptığı duanın ey kalp vereyip çeviren Allah'ım dinin üzerine kalbimi sebat kalbime sebat ver duası okuduğunu söylerdi. Komşu Resulullah aleyhissalatü vesselamın komşuluğu ne kadar güzeldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam gözünde komşunun pek büyük bir değeri vardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu. Kibril bana komşuyu aralıksız o kadar çok tavsiye etti ki onu miras çıkacak zannettim. Buhari ve Müslüm. Ebu Zer radiyallahu anh'ın şu rivayette bulunmuştu. Ey Ebu Zer, suyu yemek pişirecek olursam suyunu çok koy ve komşularını gözet. Müslüm. Ben de bugün çok koyduydum suyu ama yemekli çeker kalmış. Aman şeyde dersler. Ders. Komşuyu eziyet etmekten de sakındırmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki komşusu vereceği sıkıntılardan yana kendisine güvenlikte görmeyen bir kimse cennete giremez. Resulullah aleyhissalatü vesselamın şu buyruğunun kapsamına gelen komşular da ne mutlu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse komşusuna iyilik yapsın. Güzel geçim. Ayşe radıyallahu anh'ın adam şöyle dediği rübiyat edilmiştir, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir, adam hakkında olumsuz herhangi bir hızlılaştığı vakit, filan kişiye ne oluyor ki şöyle şöyle diyor demez, bunun yerine bir takım kimselere ne oluyor ki şundan şundan söylüyorlar derdik. Derdi. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın adına rübiyat bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna, huzuruna üzerinde, ıı, Üskür'ün sarılığının geriye bıraktığı iz bulunduğu halde girdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ise kimsenin yüzüne karşı bir şeyden hoşlanmadığı çok az belli ederdi. Alan dış açında şu adama şu üzeri üzerinde yıkamasını söyleseniz iyi olur diye vurdu. Ebu Davud. İbn-i radiyallahu anh şöyle dediği rüya edilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Size kimlerin ateşe girmelerinin haram olduğunu ya atışın ateşin kimlere haram olduğunu haber vereyim mi? Ateş, cehennem azabı, yakın, yumuşak, esnek ve kendisiyle geçimin kolay olduğu herkese haramdır. Hakları yerine getirmek. İnsanın üzerindeki haklar pek çoktur. Allah'ın hakkı vardır, ailenin hakkı vardır, kişinin kendisinin hakkı vardır. Kullanın hakları vardır. Acaba Mesihül Vesselam vaktini nasıl paylaştırdı ve günde nasıl yakalandı? En şöyle dediği rivayet edilmiştir: Üç kişi Peygamber Mesihül Aleyhisselam'in hanımlarının hücrelerine gelerek onun ibadetine dair soru sordular. Kendilerine bu husus haber verince onun ibadetini az gözlü gibi oldular ve şöyle dediler: Biz nerede Peygamber Mesihül Aleyhisselam nerede? Üstelik onun geçmiş ve gelecek bütün günahları başlamıştı. Onlardan birisi: Ben her zaman gece boyuna nasıl Diğeri ben her gün hoş açmayacağım dedi. Diğeri de ben hanımlarından uzak kalacağım ve evlenmeyeceğim dedi. Resulallah aleyhissalatü vesselam yanlarına gelen şöyle dedi. "Şunlar şundan söyleyen siz der miydiniz? Allah'a yemin ederim aranızda Allah'tan en çok korkar. Aranızda O'na karşı en çok en takvalı olan kimseyim. Zaten ben hoş tutarım açarım da. Geceleri hem namaz kılarım hem de yatak uyurum. da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Muharribem Kahramanlığı ve sabrı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kahramanlıktan payol düşüşe fazla hatta en üst mertebededir. Onun böyle olması Allah'ın bu dine bir yardımını yüce Allah'ın kelimesini yüce etmesi içindir. O da Allah'ın kendisine insan ettiği nimetleri doğru yerlerde değerlendirmiştir. İşte Aişe Radiyallahu Anh'a şunları söylüyor. Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam Allah yoluna cihat etmesi alet içinden hiçbir şey elinde vurmadı. Ne bir hizmetçi ne de bir hanım dövdü müslüm. Onun kahramanlığının gösterilen birisi Kureş kafirleri ve ileri gelenler önünde tek başına bu dine davette bulunması ve bu din üzere Allah ve ona yardım gönderin diye kadar sebat göstermesiydi. Hiçbir zaman yanında kimse yok. Herkes bana karşı demedi. Aksine yüce Allah'a güvendi, ona tevekkül etti. İslam'a daveti açıkça yaptı. İnsanların en kahramanı. Kararlığı ve atılganlığı bakımından en ileri mertebede olanıydı. İnsanların kaçı zamanında bile o yerinde durur, sebat gösterirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hira Dağı'nda ibadete çıkmıştı. O sırada Kureyşlerden herhangi bir eziyet görmemiş, Kureyş ona karşı savaşmıyordu. Kafir toplulukların onun karşısında tek bir cephaline gelmeli. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tevhide açıkça ilan edip yalnızca Allah'a ibadet etmek gereğini haykırınca gerçekleşecekti. Kafirler onun mu davetine hayret ettiklerini, acaba o bunca ilah tek bir ilah mı yaptı? Sözleriyle dile getirmişlerdi. Çünkü onlar haklarında Yüce Allah'ın, biz onlara ibadet ediyor değiliz. Ancak biz Allah'a yaklaştırsınlar diye onları veli ediniyoruz dediklerini naklettiği, kutlar kendileriyle Allah'a aslında aracı ediniyorlardı. Yoksa onlar Rab Yüce Allah'ın bir ve tek olduğunu kabul ediyorlardı. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Allah'tır. De Şüphesiz yok ki biz ya siz ya bir hidayet üzereyiz ya da apaçık bir sapıklıkta, sebep. Ölülere dua etmek, aracı edinmek, onlara adaklarda bulunmak, korkmak ve bir şeyler ümit etmek türünden Müslüman topraklarının her bir tarafınaşığı için gelmiş olduğu üzerine düşünmelisin. Müslüman kardeşim, öyle ki Müslümanın bu şirkleri sebebiyle Yüce Allah ile bağları paramparça olmuş, ölüler asla ölmeyen o mutlak sahibinin konumuna yükselmiştir. Kim Allah'a ortak koşarsa hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ise ateştir, maide. Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'ın evinden kuzey tarafından karşıdaki dağa bakıyoruz. Bu Uhud dağıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kahramanlığının tebatının o en büyük vaka sırasında itabet eden yaraya karşı tabi göstermesinin açıkça görüldüğü büyük vakanın meydana geldiği yerdir. Resulullah o kıymetli yüzü yaralanmış, ön azı dişi kırılmış, başı yaralanmıştı. Selvinsat Radiyallahu anh bize Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'ın yarasını anlatırken şundan söylemektedir. Allah'a yemin ederim ben Resulallah aleyhissalatü vesselamın yarasına kim bakıyor, kim yıkıyordu, onun üzerine kim suyu döküyordu ve ne ile tedavi edildi bunların hepsini biliyorum. Resulallah aleyhissalatü vesselamın kızı Fatıma onun kanlarını yıkıyordu. bin Abi Talib kalkanıyla taşıdığı suya döküyordu. Fatıma suyun kanı akıttırmaktan başka bir şey aramadığını görünce bir hasırdan birkaç parçalık ondan yaktı ve küllerini yapıştırdı. Bunun üzerine kan kesildi, ön, azı dişi de kırıldı, yüzü yaralandı, başı üzerine de mülfe kırıldı. Buhari. <gülüyor> Abbas bin Abdullah Muttalib radıyallahu anhu minayin savaşında Resulullah aleyhissalatü vesselam hakkında şunları söylemektedir. Müslümanlar hemen geri dönüp kaçınca Resulullah aleyhissalatü vesselam katırını kafirlerle daha koşturmaya koydu Beni silahını tutmuş, hızlanmasın diye geri çekiyordu. İşte o zaman Resulullah şöyle diyordu. Ben peygamberim, yok bunda yalan. Ben Abdulmuttalib'in oğluyum, müşrik. Ünlü konumları ve bilinen vakalarının kahramanı olan kahraman süvar Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akınaşlarına söylemektedir. Savaş kızıştığında taraflar birbirleriyle karşılaştığında biz Resulullah aleyhissalatu vesselam ile kendimizi koruyorduk. Ondan daha çok düşmana yakın hiç kimse olmazdı. Davet hususunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği sabır ve örnek gösterilecek ve izinle gidilecek bir sabırdır. Nihayet Yüce Allah bu dinin şanını yücel deyip Süvariler Arap Yarımadası'nın şam Suriye toplandığı ve, ve Maveren Nehir, Nehri baştan başa geçince ister yerleşir ister göçebelere ait olup girmedik, hiçbir hane bırakmadık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, ''Andolsun hiç kimseye aynı sebeplerim korkutulmazken ben Allah yolunda olduğum için korkutuldum.'' Hiç kimse aynı sebepten ötürü eziyet görmezken ben Allah uğrunda eziyete maruz kaldım. Üzerimden öyle bir 30 gün ve gece geçti ki benim de, Bilal'in canlı bir kimsenin yiyebileceği, Bilal'in koltuk altına gizleyebileceği kadar bir şey müstahasına hiçbir şey yoktu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın önüne gelen malları ve ganimetler, Allah'ın ona müyyesi yakıldığı fetihleri rağmen, Miras olarak ne bir dinar, ne bir dirhem bırakmadı. O sadece bu ilmi miras olarak bırakmadık. O da peygamberlik mirasıdır. Her kim bu mirastan bir şeyler almak istiyorsa haydi öne geçsin ya böyle bir mirası afiyetle geçsin. Aşi radıyallahu Allah'tan şöyle dediği birbiyatı ezmiş Resulallah, Allah aleyhissalatü vesselam miras olarak ne bir dinar, ne bir dirhem, ne, ne bir koyun, ne bir deve bırakmadık. Hiçbir şeyde vasiyet etmedik, müslüman. Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'ın duası. <gülüyor> Dua pek büyük bir ibadettir. Allah'tan başkasına yapılması caiz değildir. Dua, Yüce Allah'a muhtaç oluşu, bizzat bir güç ve kuvvete sahip olmaktan uzaklaşısı açıkça ortaya koymaktır. Dua, kulluğun alameti beşeri zilletin fark edilmesidir. Dua ile Yüce Allah'a ölmüş olur. Cömertlik, lütuf ve keremin ona ait olduğunu belirtilir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça dua eder, niyaz eder, yüce Allah'a muhtaç oluşunu ortaya koyardı. Özlü sözleri ve özlü duaları çokça severdi. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duası şuydu. Allah'ım işimin dayanak noktası olan dinimi benim için ıslah eyle. Maişetimin kendisinde bulunduğu dünyalığımı benim için ıslah eyle. Dönüşümün kendisine olacağı ahiretimi benim için ıslah eyle. Hayatta kalmayı benim için her türlü hayrın artışına sebep kıl. Ölmeyi de benim için her türlü kötülükten yana rahat ermeye sebep kıl. Bir duası da şöyleydi. Ey gizli ve açığı bilen, gökleri ve yeri yoktan var eden, her şeyin Rabbi ve Malik olan Allah'ım, şehadet ederim ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın şerrinden ve tuzaklarından nefsim aleyhine bir kötülük işlemekten ya da bir Müslümana kötülük ulaştırmaktan sana sığınırım. Bir diğer duası da şöyleydi, Allah'ım helalim bana yetsin. Haram kıldığın şeylere bu sayede muhtaç olmayayım. Lütfu Kerem'inle de beni başkasına muhtaç olmaktan koru. <gülüyor> Amin. Yüce Rabbine yaptığı bir duası da şöyleydi. Allah'ım bana mağfiret buyur, bana merhamet eyle ve beni en yüce arkadaşa kavuş. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatlık zamanlarında, sıkıntılı zamanlarında Yüce Rabbine çokça dua ederdi. Belirgin ve Müslümanların zaferi müşriklerinde bozguna uğratılmalar için dua ettiğinde omuzlarından ridası yere düşmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için, aile halkı için, arkadaşları için ve bütün Müslümanlar için çokça dua ederdi. Evet, geldik ziyaretimizin son bölümüne. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini, onun güzel yaşayışını, cihadını ve sınavını söz konusu etmekle kulaklar bir hoş olduktan sonra Yüce Resul'ün yerine getirilmesi gereken bir takım hakları vardır. Böylelikle hayrımızı tamam erdirmiş, dostum yolu izlemiş oluruz. Onun ümmeti üzerindeki bazı hakları şunlardır. Söz ve davranışla ona samimi olarak iman etmek. Getirdiği bütün hususlarda onu tasdik etmek, itaat etmek. Ona karşı gelmekten çekinmez. Çekinmek. Anlaşmazlık konusunda hükmüne başvurmak, verdiği hükmüne razı olmak, aşırıya gitmeden de ve kusurlu da hareket etmeden gerçek konumda oturtmak, onu insanlardan, aile halkından, maldan çocuklardan ve bütün insanlardan daha çok sevmek, ona gereken saygıyı göstermek, gerektiği gibi tazim etmek, dinine yardım etmek, sünnet seniyesini savunmak, Müslüman arasında sünnetini ihya etmek, ashab-ı ikramı sevmek, onlardan Allah'ın razı olmasını dilemek, ondan onları korumak, onların hayatlarını yaşayışlarını okumak. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı sevmenin bir gereği olarak ona salat ve selam getirmektir Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah ve melekleri Resulüne salat eder. Ey müminler! Siz de ona salat ve selam ediniz ahzat. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu buyruğu da ona salat ve selam getirmeyi gerektirmektedir. Sizin en faziletli günlerinizden birisi de Cuma günüdür. O günde adem yaratıldı, o günde sura üflenecek ve o günde baygın düşülecek. Cuma gününde bana çokça salat ve selam getiriniz. Çünkü sizin salat ve selamınız bana arz edilir. Bir adam, ey Allah'ın Resulü bizim sallallahu selamını sen toprak altında çürmüşken sana nasıl arız? Resulullah şöyle buyurdu, şüphesiz Allah yere peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kılmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bu yüce peygamberin hakkından yerine getirmek usulüne cimrilik etmemesi gerekir. Resulullah aleyhi vesselam şöyle buyurmuştur, cimri kişi huzurunda anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Yine Rasûlullah aleyhissalâtu vesselam şöyle buyurmuştur. Bir topluluk, bir mecliste oturuyor da orada Allah'ı anmazlar. Peygamberlerine salat ve selam getirmezlerse mutlaka bu aleyhlerine vebal olur, dilerse onlara, azablandırır, dilerse onlara mağfiret bulur. Vedalaşma. İman ile iman ile mamur olmuş itaat üzere dimdik ayakta duran bu evden ayrılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bizim için kurtuluşu isteyen kimseler için bir alamet. Hidayeti bulmak isteyen kimseler için de bir yol olarak kalmaktadır. Telef alimleri ve onların pek çok büyük sünnete tabi olmakta pek büyük sünnete tabi olmakdaki aşırı tutkular üzerinde durmamız gerekir. Böylece belki yüce Allah ona güzel şekilde uymayı, hakkıyla onu izlemeyi nasip eder. Ehl-i sünnetin imamı Ahmet bin Hanbel Allah'ın rahmeti üzeyine olsun şöyle der. Kendisiyle amel etmediğim hiçbir hadisi yazmadım. Hatta Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemin kan aldırdığını ve Ebu Tayyip'e bir dinar verdiğini öğrendim. Bunun için ben de kan aldırdığım vakit kan alana, hacamet yapana bir dinar verirdim. Abdurrahman bin Mehdi dedi ki, ben Sufyan'ı şöyle derken dinledim. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'den bana ulaşan her bir hadise bir defa dahi olsun mutlaka amel etmiştir. Üstüm Yeser'den şöyle dedi, rivayet edilmiştir. Şüphesiz ben onları çıkarmak benim için daha kolay olduğu halde nalınlarımla mal, namaz kılıyorum. Bunu yaparken tek isteğim sünnete uymaktır. Sevgili kardeşlerime bu bahsin sonlarında pek büyük bir hadise hatırlatmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bütün ümmetim cennete girecek. Yüz çeviren müstesna. Ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kime denir diye Resulullah şöyle buyurdu. Bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş olur. Bu Allah'ım, Yüce Resulü'nü sevmeyi dosdoğru yolda yoldan sapanlar ne de saptırıcılar olmayarak ona muvaffakat etmeyi bize nasip etti. Allah'ım, gece gündüz ardı arasına geldikçe Muhammed'e salat ve selam eyle. Allah'ım, hayırla ananlar onun onu andığı sürece Muhammed'e salat ve selam eyle. Allah'ım, Resulümüz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ile birlikte fiirdevse âlâ da bizleri bir araya getir. Onu görmekle ve bir defa için daha, bir defa için daha sonra ebediyen susamasının söz konusu olmalı haz-ı şerhinden içmeyi nasip ederek gözlerimiz aydınlat. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, aile halkına ve bütün asabına salat ve selam eylesin. Dinlediğiniz için Amin. Dinlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Selamun Aleyküm <gülüyor> ve Rahmetullahi <gülüyor> ve Berekatuhu.